Zor günlerin adamı, sadık insan. Resulullah'ın sırrını saklaması ve hayırda öncü olması. Murat Müslihan. Ömer radıyallahu an anlatıyor. Bedir Savaşı'nda da bulunmuş olan kızım Hafsa'nın kocası Huneys bin Huzeyfe Medine'de vefat ettiğinde Osmana giderek "Eğer istersen Hafsa'yı sana nikahlayayım." dedim. O da "Bana biraz zaman ver de düşüneyim." dedi. Aradan birkaç gün geçtikten sonra yanıma gelerek evlenmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine Ebu Bekir Sıddık'a gittim ve ona da ''Eğer istersen kızım Hafsa'yı sana nikahlayayım.'' dedim. Fakat o ne olumlu ne de olumsuz hiçbir şey söylemedi. Bu yüzden ona Osman'a kırıldığımdan daha fazla kırıldım. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Peygamber Hafsa'yı benden istedi. Ben de onu kendisine verdim. Daha sonra bir gün, Ebu Bekir Sıddık'la karşılaştık. Bana şunları söyledi. Kızın hafsayı bana teklif ettiğin gün sana cevap vermemiş olmama herhalde gücendi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir şöyle dedi. Teklifine cevap vermek için tekrardan sana dönmememin sebebi, Resulullah onunla evlenmek istediğini bana söylemişti. Resulullah'ın sırrını ifşa edemezdim. Eğer Resulullah evlenmemiş olsaydı ben onu kabul ederdim. Buhari Önceki yazılarımızda Müslümanın kendisine emanet edilen sırlara sahip çıkması gerektiği konusuna değinmiş ve bu konuda sahabelerden bazı örnekler zikretmiştik. Ebubekir'in radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sırrı konusunda göstermiş olduğu hassasiyette bu örneklerden biridir. Ebubekir radıyallahu an kısa süre içerisinde Resulullah'ın bu teklifi Ömer'e götüreceğini biliyordu. Ayrıca gösterdiği tavır karşısında Ömer'in kırıldığını da anlamıştı. Ama yine de halifeliği kendisine bırakacak kadar güvendiği Ömer'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sırrını söylememişti. Bu kıssa üzerinden özellikle Müslümanlar arasında sırların yayılmasına neden olan bazı noktalara değinmeye çalışacağım. Maalesef bu olay yanlış anlaşıldığı için sırlar çok rahat bir şekilde yayılabiliyor. Birincisi, bazen kardeşler arasında nasıl olsa ileride bunlar açıklanacak veya ileride herkes tarafından bilinecek düşüncesi, sırların vaktinden önce yayılmasına sebebiyet verebiliyor. Burada bizim şunu unutmamamız gerekir. İleride açıklanır veya açıklanmaz, bu çok önemli değildir. Ne olursa olsun, bana emanet edilen sırları sahibinden izin almadan veya vakti gelmeden kimseyle paylaşma hakkım yoktur. Sahabeden Ebu Lubaber radiyallahu an Yahudiler hakkında verilen hükmü duymuş ve vaktinden önce işaret yoluyla bunu onlara bildirmişti. Burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Yahudiler hakkında verilen bu hüküm kısa süre içerisinde onlara uygulanacak ve kaleleri kuşatıldığı için oradan kaçma imkanları da yok. Yani hükmün önceden onlara söylenmesi veya söylenmemesi bir şeyi değiştirmiyor. Ama yine de Müslümanların sırrını vaktinden önce açığa vurduğu için Allah subhanehu ve teâlâ şu ayeti indirdi. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne hainlik etmeyin. Bile bile emanetlere de hainlik etmeyin. Bile bile emanetlere de hainlik etmeyin. Enfal 27 Allah subhanehu ve teâlâ vaktinden önce Müslümanların sırlarını açığa vuran kimseyi hainlik etmeyin diyerek ikaz ediyor. Yaydığı sır, kısa süre içerisinde açığa çıkacak olmasına rağmen Allah, Ebu Lubabe'yi ihanetle suçluyor. Bu da bize ne olursa olsun zamanı gelmeden sırları paylaşmamamız gerektiğini öğretiyor. Ebu Bekir radiyallahu an da bunu bildiği için vaktinden önce peygamberin sırrını Ömer radıyallahu an ile paylaşmıyor. İkincisi, sırlar gizlendiğinde oluşan güvensizlik algısı da bazen sırların yayılmasına sebebiyet veriyor. Normalde kişinin düşmanlarından bir şeyler saklaması, sırlarını onlarla paylaşmaması çok normal bir davranıştır. Burada yanlış anlaşılabilecek veya kınanacak bir şey yoktur. İnsan kendisi hakkında iyi düşünmeyen, sürekli kendisine zarar vermeye çalışan kimselerle mahremlerini paylaşmaz. Fakat kişinin kendisiyle beraber aynı davaya gönül verdiği, kendisiyle beraber her türlü zorluğa katlandığı samimi arkadaşlarından bir şeyler gizlemesi, Onlarla sırlarını paylaşmaması insanlar tarafından pek anlaşılmıyor. Anlaşılmamakla birlikte bu güvensizlik olarak isimlendiriliyor. Güvenseydi paylaşırdı, güvenmediği için paylaşmıyor deniliyor. Cahiliye insanlarının bunu söylemesi gayet normaldir. Çünkü cahiliye toplumunda kişi birine bir şey söylemiyorsa, sırrını onunla paylaşmıyorsa bu ona güvenmiyor demektir. Müslümanların bu şekilde düşünmesi ise, Cahiliyeyi hayatlarından tamamen çıkaramamalarından kaynaklanmaktadır. Bu doğru değildir. Birine olan güvenimiz, onunla her şeyi paylaşacağımız anlamına gelmez. Ebu Bekir radıyallahu an vefatından sonra hilafeti kendisine bırakacak kadar Ömer'e güveniyordu. Fakat bu kıssada olduğu gibi Peygamber'in sırrını onunla paylaşmamıştı. Ebu Bekir bu ahlakı Peygamberimizden öğrenmişti. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabesine çok güveniyor olmasına rağmen onlarla her şeyini paylaşmadı. Savaşlara gittiğinde zaruri bir durum olmadığı müddetçe nereye gideceğini söylemiyordu. Asıl gideceği yerin tersine gidiyor, belli bir mesafe kat ettikten sonra hedefte olan yere dönüyordu. Güvendiği için sahabelerle savaşa çıkıyordu. Fakat nereye gideceğini onlara söylemiyordu. Ve hiçbir sahabede bunu güvensizlik olarak algılamıyordu. Kendilerinden bir şeylerin gizlenmesini güvensizlik olarak addeden insanların, aslında kendileri bağlı oldukları yapıya karşı bir güvensizlik içerisindedirler. Tam anlamıyla güvenmiş olsalardı, en ufak şeyde güvensizlik hissine kapılmazlardı. Sahabe radiyallahu anhum peygamberin kendilerinden bir şeyleri gizlemesini güvensizlik olarak algılamadı. Çünkü onlar, Allah Resulüne tam anlamıyla güveniyorlardı. Allah Resulüne güvendikleri için onlara bazı şeyler söylenmediğinde demek ki bu bizi ilgilendirmiyor veya doğru olan buymuş diyorlardı. Kişi bir yapıyla beraber olduğu halde en ufak şeyde güven problemi yaşıyorsa bu kişinin ihlasında problem vardır. Çünkü insan güvenmediği insanlara din ve dünya hayatında söz söyleme hakkı vermez. Böyle bir hak verdiği halde güven problemi yaşıyorsa demek ki samimi değildir. Bir kişinin güvenmiyorsan niye tabi oldun? Tabi olduysan niye güvenmiyorsun? Gibi sorularla kendini muhasebe etmesi gerekir. Üçüncüsü bazen de söylemesem kardeşim bana kırılır veya beni yanlış anlar düşüncesi sırların yayılmasına sebebiyet veriyor. Daha ziyade bu kınanma korkusu olan kişiler de ön plana çıkar. Bunlar kınanmaktan korktuğu için kendisini kınayacak kişilere sırları çok rahat paylaşabilirler. Bunun çözümü için. Kişinin her şeyde Allah'ın rızasını düşünmesi ve insanlar ne der düşüncesini aklından çıkarması gerekir. Ebubekir Bekir Ömer'in radıyallahu anhum kırıldığını fark etmesine rağmen Peygamber'in sırrını ona söylemedi. Demek ki karşıdaki kırılmasın diye sırları onunla paylaşmak doğru değildir. Bilakis kırılacağını bilsek dahi sırları söylememek doğru olandır. Dördüncüsü. Sebepler arasında en tehlikeli olanı budur dersek abartmış olmayız. Kişinin başkalarına üstün olabilmek için sırları paylaşması. Bilgi güçtür. Özellikle kimsenin bilmediği ve bilmenin kişiye imtiyaz tanıdığı sırlar çok tehlikelidir. Şeytan ve nefis kişiyi çepeçevre kuşatır ve o bilgiyi başkalarına aktarmasına sebep olur. Burada amaç, karşıdakine bilgiyi nakletmekten ziyade, ''Ben bunu daha iyi biliyorum.'' havasını oluşturmaktır. Özellikle İslami çalışmalarda bu durumla sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Bu kalbi bir hastalıktır. Böyle bir kişinin hem kendisine hem de içinde bulunduğu yapıya zararı vardır. Bu ahlakı kendisinde hisseden kardeşlerin acil olarak nefislerini muhasebe ve terbiye etmesi gerekir. Başkalarına üstün olma hastalığı o kadar tehlikelidir ki, Rabbimiz bu sıfatı Kur'an'da Firavun ve avanesi için zikretmiş ve kıssanın sonunda üstünlük sağlamak için çalışanların ahirette paylarının olmayacağını da bildirerek, bu ahiret yurdudur. Biz onu yeryüzünde üstünlük ve fesat istemeyenlere kılacağız. Kassas 83 buyurmuştur. Beşincisi, sırların ifşa sebeplerinden biri de çok konuşma hastalığıdır. Dillerini terbiye edememiş insanlar, dillerinin esiridirler. Konuşmaya başladıklarında oto kontrol mekanizması gelişmediği için sözün nereye varacağını kestiremezler. Ağzımdan kaçırdım mazereti onlardan en çok duyulan sözler arasındadır. Bu sebeple Müslümanın nebevi öğretilere kulak vererek az konuşması ya hayır söyleyip ya da susması Kendini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, insanı ateşe sürükleyen en tehlikeli uzvun dil olduğunu bilmesi ve buna göre nefsini terbiye etmesi gerekir. Çok konuşmak hem kişinin kendisine hem de başkalarına eziyet verir. Allah subhanehu ve teâlâ, müminlerden hayalığı olan vakur ve güzel ahlaklı olanları sevdiği gibi, geveze, yerli yersiz konuşanlara da buz eder. Bu hastalığa malul Müslümanların ahlak kitaplarından ilgili bölümleri çok çok okuması, bu konuda dersler dinlemesi ve kendilerine bir ıslah programı hazırlamaları gerekir. Hayırda öncü oluşu. Ebu Hureyre radiyallahu an anlatıyor. Resulullah bir keresinde "Bugün hanginiz oruçlu?" diye sordu. Ebubekir "Ben" diye cevapladı. Resulullah "Bugün kim bir cenazenin arkasından yürüdü?" diye sordu. Ebu Bekir, ben, dedi. Resulullah, bugün kim bir fakiri doyurdu, diye sordu. Ebu Bekir, ben, dedi. Resulullah, bugün kim bir hastayı ziyaret etti, diye sordu. Yine Ebu Bekir, ben, karşılığını verdi. Bunun üzerine Resulullah, bu ameller bir kişi de bir araya gelirse, o kişi cennete girer, buyurdu. Müslim, Resulullah'ın şöyle dediğini duydum. Kim herhangi bir şeyden, Allah yolunda bir çift infak ederse cennet kapılarından "Ey Allah'ın kulu, bu bir hayırdır." diye seslenilir. Namaz ehli olana namaz kapısından seslenilir. Cihad ehli olana cihat kapısından seslenilir. Sadaka ehli olana sadaka kapısından seslenilir. Oruç ehli olana oruç kapısından ve Reyyan kapısından seslenilir. Ebubekir bu kapılardan birinden çağrılan için başka bir şey gerekmez. Ama bir kişi bu kapıların hepsinden çağrılabilir mi ya Resulallah diye sorunca Resulullah, Evet çağrılabilir. Senin onlardan biri olmanı ümit ederim ey Ebubekir!" Bekir dedi. Buhari, Müslim İbni Hibna'nın İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayetinde, Evet sen o kişisin ey Ebubekir. Bekir rivayetler Mahmud el-Mısri'nin Hayat-ı Sahabe kitabından alıntı yapılmıştır. Şeklindedir. Ebu Bekir radıyallahu an hem Allah'a karşı hem de insanlara karşı sorumluluklarını yerine getirme konusunda öncü birisiydi. Yukarıda zikrettiğimiz rivayetler bunun en güzel şahididir. Ayrıca buna işaret eden başka deliller de vardır. O, sorumluluklarını yerine getirme konusunda hassas ve fedakar davranınca karşılık olarak Allah ahirette kendisine yüksek mertebeler verdi ve cennetin birçok kapısından cennete çağrıldı. Burada şu soruyu sormak gerekir. Kişinin insanlara karşı faydalı olma gibi bir zorunluluğu var mıdır? Böyle bir zorunluluk olduğu için mi Ebu Bekir sürekli insanlara yardımcı oluyor ve onlara fayda sağlıyordu? Evet, kişinin insanlara karşı faydalı olma, onlara yarar sağlama gibi bir zorunluluğu vardır. Allah, insanlara böyle bir sorumluluk yüklemiş ve bunun yerine getirilmesini istemiştir. Ey iman edenler! Rüku edin! Secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Hac 77 Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık. Onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekat vermeyi vahyettik. Onlar daima bize ibadet eden kimselerdi. Enbiya 73 Ayetlerden anlaşıldığı üzere Allah subhanehu ve Taala hem peygamberlere hem de müminlere genel olarak hayır işlemelerini, güzel şeyler yapmalarını emrediyor. İbni Ömer radıyallahu an anlatıyor. Peygamberimizin yanında otururken hurma ağacının özü getirildi. Efendimiz şöyle bir soru sordu. Ağaçlardan bir ağaç vardır ki aynı Müslümana benzer. Onun yaprağı düşmez. Söyler misiniz bana o hangi ağaçtır? Orada bulunanlar Çölde olan ağaçları saymaya başladılar. Benim aklıma o ağacın hurma ağacı olduğu geldi. Söylemeye niyetlendim ama baktım ki ben orada olanların en küçüğüyüm. Sustum. Sonra peygamberimiz onun hurma ağacı olduğunu söyledi. Buhari. Başka bir rivayette onun bereketi Müslüman'ın bereketi gibidir şeklinde geçmektedir. Hurma ağacı yaz-kış demeden sürekli meyvesini verir. Ayrıca Hurma ağacının hiçbir şeyi çöpe gitmez ve her şeyinden istifade edilir. Aslında bu benzetmeyle Allah Resulü, Müslümanlardan hurma ağacı gibi olmalarını, hurma ağacı gibi sürekli insanlara faydalı olmalarını tavsiye etmiştir. Neden başkalarına faydalı olmak zorundayız? 1. Kişinin başkalarına faydalı olması, hakikatinde kendisine fayda getirir. Başkalarına yardımcı olmak, Allah'ın kişiye yardım etme sebebidir. Kişi başkalarına yardımcı olduğu oranda Allah da ona yardım eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür. Kim bir Müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa Allah da onu kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da onun kusurlarını kıyamet günü örter. Buhari Kim bir müminin dünyevi kederlerinden birini giderirse, Allah da onun kıyamet günü kederlerinden birini giderir. Kim bir fakire kolaylık gösterirse, Allah da ona dünyada ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da onun ayıbını dünya ve ahirette örter. Kişi, kardeşinin yardımında olduğu müddetçe, Allah da onun yardımındadır. Müslim, Allah'ın bize ne kadar yardım etmesini istiyorsak, kardeşlerimize o kadar yardım etmeli ve o kadar onların sıkıntılarını gidermeliyiz. Allah'ın ne kadar ayıplarımızı örtmesini istiyorsak, o kadar kardeşlerimizin ayıplarını örtmeliyiz. Özellikle insanlara faydalı olmak için uğraşan, böyle bir görev üstlenen kardeşlerin bunu unutmaması gerekir. Böyle bir görev üstlenen kardeşlerin bunu unutmaması gerekir. Bunun canlı tutulması, Kişinin yardım ettiği, sıkıntılarını giderdiği kişilere minnet etmesine engel olur. Ayrıca bunun canlı tutulması, bir teşvik sebebi olup işlerin daha güzel yapılmasını sağlar. 2. Başkalarına faydalı olmak, kişinin günlük olarak üzerinde olan sadaka borcunu ödemesine de yardımcı olur. Her gün eklem sayısı kadarınca Allah'a sadaka borcu ile uyanıyoruz. Kişinin bu borcunu günlük olarak ödemesi gerekir. Tabi, borcu ödemek için sadece parayla sadaka vermek şart değildir. Bilakis, bilakis her hayır bir sadaka olup, kişiden bu borcu düşürür. Ondan dolayı hayır işleyerek, başkalarına faydalı olarak, insanların sıkıntılarını gidererek bu borcumuzu ödememiz gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir. İki kişi arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmen yahut yükünü bineğine yüklemen sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaz için mescide giderken attığın her adım bir sadakadır. Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen de sadakadır. Gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermen de sadakadır. Buhari, Müslim. Müslim. Resulullah dedi ki, Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir. Kendisine ya bulamayan olursa diye soruldu. Eliyle çalışır, hem şahsı için harcar hem de tasadduk eder cevabını verdi. Ya çalışacak gücü yoksa diye soruldu. Bu durumda sıkışmış bir ihtiyaç sahibine yardım eder dedi. Buna da gücü yetmezse dendi. Marufu emreder dedi. Bunu da yapmazsa diye tekrar sorulunca kendini başkasına kötülük yapmaktan alıkoyar. Zira bu da bir sadakadır buyurdu. Buhari, Müslim İster Allah'a karşı, ister insanlara karşı, ister insanlara karşı borçlu olan kimsenin, borcunu ödemesi için öncelikle bunu kendisine dert edinmesi gerekir. Dert edinmeyen, umursamayan insanlar genelde borçlarını ödemezler. Dert edinenlerse borcunu ödemek için alternatifler arar ve bir şekilde borçlarını öderler. Dert edinen insanlar başkalarına faydalı olmanın, bu borcu ödemeye yardımcı olduğunu bildiği için sürekli başkalarına faydalı olmak için uğraşırlar. Davamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 35. sayısında yayınlanmıştır.